Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazete programını dinliyorsunuz. Ayda bir yayınladığımız Soma nöbetindeyiz şimdi. Ben Seçil Türkan, Teknik Masa'da Barış Demiray'la birlikteyiz ve bugün bir stüdyoda bir de telefonun ucunda iki konuğu ağırlıyorum. Ee, Onur Yıldırım telefon hattımızda şimdi ve Uğur Şahin Umman'da stüdyoda Çizmelerimi Çıkarayım mı isimli kitabın iki yazarı kitabı konuşacağız burada. Hoş geldiniz ikimizde. de. Hoş bulduk. Evet, Onur da bizi duyuyor. Ee, arada ses gidip gelebilir ama mühim değil. Dinleyicilerimiz alışıktır böyle şeylere bizim. Ee, ve şimdi ayrıntı yayınlarından çıktı. Kısa bir e, girizgah yapalım burada. Mayıs ayında çıktı bu kitap çizmelerimi çıkarayım mı? Ee, ve aslında tam da 3. yıl dönümü, 3. değil 4. yıl dönümü, 3. yıl dönümüydü tam da Soma'nın. Ve İzmir'den Soma'ya uzanan bir macera aslında. Hem Onur hem Uğur için bir taraftan bu mesele. Çizmelerimi çıkarayım mı? Bütün detaylarıyla aslında Soma'da ilk günden itibaren neler olduğunu anlatıyor. E, meseleyi bugüne kadar, dava sürecine kadar getiriyor ama... E, ...neler olduğu derken gerçekten neler olduğundan bahsediyorum burada size. Yani Soma'da günlük yaşamdan bir tarım kasabası tarihi olmadan işte özelleştirmelerden maden işçilerinin profillerinden işe başlama hikayelerinden ve işte Somaya kadar geldiğimiz günden hatta Osmanlı'dan İtibaren Somaya getirdikleri bir hikaye bu, bir belgesel anlatı da diyebiliriz aslında ve tarihe bir iz diyebiliriz ayrıntı yayınlarının yakın tarih serisinden çıktı ve burada da bu meseleyi konuşmak istedik hem iki yazarın portresi ilginç olan hem de kitabın bütün detaylarıyla dava dava ile beraber ele alınmış olması kısmı ilginç olan bana kalırsa ve şimdi konuşacağız ben uzun uzun konuşmuş oldum ama. Ee, belki anlatmak lazım en başta kitapta da yazan notlardan biri şu 1941'den bu yana Türkiye'deki madenlerde 3.000 aşkın insan hayatını kaybetti ve uluslararası çalışma örgütünün verisine göre bunlar bunların 2264'ü de AKP'nin iktidarda olduğu 2002-2015 yılına denk geliyor 301 tanesi de Soma'da hayatını kaybeden madenciler işçiler. Öncelikle belki birazcık sizden bahsederek başlamak lazım. Uzun uzun ben kitabı e, anlatmış oldum ama Onur. E, sen neler yaparsın ve nasıl oldu bu kitaba dahil olman? Bir taraftan belki şu parantezi çizmek makul olabilir. E, i̇kisi de e, Uğur ve Onur da. İkisi de daha öncesinde bağımsız söyleşiler yapan ve e, alternatif haber portalı yurtsuz için çalışmaya başladılar. Ve ikisinin de aslında... Kitapta da yazan bir not. Yurttaş gazeteciliği ile ilgili ee, bir merakı vardı da diyebiliriz belki ama. Onur sen anlatır mısın acaba biraz nasıl oldu senin bu kitaba dahil? Benim bu kitaba dahil olmam. Zaten yursuz netleri 7 yıldır çalışmalar yapıyorduk. Hı hı. Yani gerek röportajlar gerek sıcak haber takibi. yani Normal şartlarda benim mesleğim hayatımı kazandığım meslek sigortacılık. Sigortacılıktan para kazanıyorum ama... Yani bu memlekete dair bir şeyler söylemek gerekiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Bunu da yani siyasi partiler üzerinden veya toplumsal farklı örgütler üzerinden değil de insanlara toplumsal olayları gerçekleri anlatarak, aktararak belgeleyerek yapmanın daha doğru olacağını düşünür. Böyle bir yola girdik. Yani gazetecilik zaten gençlik yıllarından beri hep bir hevesti. Bu şekilde başladık serbest gazeteciliğe, yurtsuz netle. Sonrasında yurtsuz net ve Uğur'da tanıştıktan sonra artık farklı projelere yönelmeye başladık. Kitapla olan ilgili şöyle ortaya çıktı. Ben Aliada'ya ikamet ediyordum. Aliada'da yerel seçimlerden sonra belediyenin 125 civarı işçiyi işten çıkarmıştı. Onun haberini takip edin. Her gün işçilerin yanına gidip röportajlar, haber takibi. Sonrasında bir arkadaşımızın telefonuyla işte Somo'da bir şeyler oluyor. Üzerinden Somaya doğru çıkan bir yolculuk vardı. Oraya gittik. Oradaki o Yaşananları gördükten sonra bir 15 gün zaten somada kaldık işte. Beş günden madenden hiç inmedim. Oradan çıkan 301 tane insanın cenazelerini tek tek gördük. Sonrasında yani biraz da Uğur'un aslında önermesiyle, yani bu da işte gidebilir. Belgesel mi yapsak, kitap mı yapsak Üzerinde bir tartışma yürüttük biz. Hmm. Yani belgesel aslında belli bir süre izlenip ondan sonrasında yani insanların arşiv karaması yaparaktan ulaşabileceği bir şey. E, kitap biraz daha farklıydı. Uğur beni ikna etti aslında kitaba. Biraz da öyle oldu. Sözüçer yazı kalır kısmından. böyle. öyle. <gülüyor> Ve sonrasında bu kitap süreci ortaya çıktı. Sonrasında evet uzun solukları çalışma ciddi yemek verdik. <Gülüyor> sonrasında bu çalışma ortaya çıktı Evet yani aslında e, ilk zamanlarında Soma'nın orada olmak ve orayı gözlemlemek galiba ortaya çıkan malzemeyi bir hale değiştiriyor bir şekilde Yani hani bir gazetecilik tarafından bakarsak belgesel kitap ya da diğer türde her ne yaptıysanız o şeyi birazcık onun seyrini de değiştiren bir şey gibi Aynı soruyu sana da sormak isterim ben Uğur Nasıldı senin için bütün bu süreç sonrasında orada çalışmayı konuşacağız çünkü Şimdi Onur anlattı biraz sürecimizi. Hı hı. Aslında biz e, hafıza üzerine de biraz Onur'la kafa yoruyoruz. Hafıza çalışmalarının öneminin farkındayız. Çok ciddi hak ihlalleri yaşanıyor Türkiye'de. Hı hı. E, bunları belgelemek, ileride de hesap sorma adına da böyle çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hani adalet talebinin aktarımı olsun, insanların söz söylemesi. Biz e, düşüncelerimize göre de, kendi ideolojimize göre de insanları bir nesne değil, bir özne olarak her zaman konumlandırıyoruz. İnsanlar e, kendi kararlarını verebilirler, vermelidirler. Bu engellenen bir şey vesaire o aile bir tartışma. Ama şu bizi çok önemli olarak etkiledi. Türkiye'de medyanın Soma katliamı sonrası insan hikayelerini nasıl anlattığı ve kurduğu dil aslında biraz da bizi bu çalışmaya itti. Çünkü tamamen e, politik bağlamından, ekonomik, sosyal bağlamından kopartıp sadece insan hikayesi üzerine... Hı hı. Olayı kuruyorlardı. Bütün haberlerinin temelleri bundan oluşuyorlardı. Biz Onur'la beraber aslında e, bu görüşe karşı yeni bir şeyler söylebilmek, başka bir hafıza aktarımının, hafıza yazımının mümkün olduğunu gösterebilmek aslında için bu çabayı e, ortaya koyduk. Tabii yap, yaptık mı, yapabildik mi bu insanların, kamuoyunun takdir edebileceği bir şey. Bu konuda bir şey söyleyemeyiz biz. Ama biraz da aslında iten buydu. Hafıza yapılabilir hafıza çalışmaları olmalı insan hikayeleri anlatılmalı ama bunun mutlaka belli bir bağlam ve çerçeve içerisinde anlatılıp kayda geçirilmesi gerekiyor biraz da bu etkiledi ben biz mesela biz gittiğimizde Onur'la beraber e, neredeyse Soma'da hiç gazeteci yoktu. Yani hmm. kitap çalışmasına başladığımızda Onur da mutlaka... saat sonra gittiniz siz de Yok yok hayır e, şimdi zaten. katliam oldu. Ha. Biz 3-4 ay sonra e, sağ çalışması için hmm. gittiğimizde da şey yapar teyidi der. Neredeyse hiç gazeteci yoktu. Sadece anneler gününde babalar gününde ailelerle gidip röportaj yapmak için orada bundan gazeteciler vardı. Hmm. Ben oraya gittiğim zaman Onur'la ilk gittiğimde mesela e, Onur mesela iş yoğunluğuyla sigortacı olduğu için çok bazen katılamadığı dönemler de oluyordu. Ee, gittiğimizde mesela biz Anneler Günü'nün bir, bir röportaja girmiştik. Orada mesela Anneler Günü için gelen bir muhabirle karşılaştık. İşte Anneler Günü'nde çocuğunuzu kaybettiğiniz ne hissediyorsunuz tarzında sorular soruyordu. Ee, ben saha çalışmasında çok gazeteciyle karşılaşacağımızı düşündüm aslında Onur'la beraber. Ama orada gittiğimiz zaman bomboş bir sahalığa karşılaştık. Hiçbir gazeteci yok. Ee, akademisyenler çok yoğun şekilde gelmemişti. Yırca direnişi başlamamıştı. Biraz aslında bundan itti. Bir hafıza yazımı... ...anlamında da biz orada bulunduk. Ee, çok da keyifli olduğu zamanlar oldu bizim için. Özellikle e, Onur'la beraber Soman'ı tarihini araştırırken yaptığımız çalışmalardan çok keyif aldık. Tabii çok bizi yoran şeyler oldu. Çok travma anlamında yaşadığımız şeyler oldu. Bayağı de çok travmatize olduk. İşte psikolog arkadaşlarla biraz konuştuğumuz zamanlar oldu. <gülüyor> Sağolsunlar bize yardımcı oldukları dönemler de oldu. Nasıl sıklıklarla gidip orada Hı. sahada çalıştınız? Çünkü aslında bu <gülüyor> e, yani meselenin tam da içinde Hı. olmak, tam da ortasında Hı. bulunmak... ...bir gazeteci olarak meslek icra etsem bile... E, ...aslında oraya gitme motivasyonunuz biraz da durumu e, kökeninden itibaren anlamaya çalışmak. Evet, haftada bir gidiyorduk. E, çok dikkat ettiğimiz bir şey vardı. Soma'da kalmamaya gayret ediyorduk. Hı. Kendimizi dinlendirmek açısından. E, Onur'un ufak bir arabası vardı... Ona atlar giderdik ya da beraber trenle giderdik. <gülüyor> beraber gitmeye çok dikkat ederdik. <gülüyor> ama benim de gidemediğim dönemler oldu. Onun da gelemediği dönemler oldu ama birbirimizi çok iyi tamamladık aslında bu konuda. <gülüyor> çok uzun bir çalışma. Mutlaka birinin dinlenip birinin biraz daha çalışması gerekiyor. Böyle şeyler yapmak durumunda kaldık. Soma'da kalmamaya çok dikkat ediyorduk. Neden? <gülüyor> Çünkü gittiğimiz zaman Onur'la beraber mutlaka 2-3 tane röportaj yapmaya gayret ediyorduk günde. ve Bunlar çok yorucu çünkü ağır röportajlar, e, ağır röportajlar oluyordu mi? bunlar. <gülüyor> Mesela e, 13 Mayıs'ı konuşuyorduk ailelerle, çocuklarını konuşuyorduk, nasıl madenci olduklarını konuşuyorduk. E, tekrar bu sefer hatırlamaya ve tekrar yaşamaya başlıyorlardı aynı olayı. Aynı şekilde ikinci travmatizasyon anlamında biz de çok etkileniyorduk. E, tren bizim için çok çok rahattı aslında. Biraz yorucu geçiyordu. 2-3 saatlik bir yolculuktan sonra varıyorduk. Hmm. Derneklere giderdik, Sosyal Aktar Derneği'ne giderdik, disk e, Den sen Soma Temsilciliği'nde zamanımızı geçirirdik. Orada insanlarla sohbet ederdik. Bazen görüşmek amacıyla sadece e, Türk işe gittiğimiz zamanlar oldu. Kahvehanelere giderdik, derneklere giderdik, köylere gitmeye çalışırdık. Hı -hı. Çünkü e, Soma'da ve Kınık'ta köylerde biraz <gülüyor> daha köyleri çok e, yanaşamazdık. E, zor olurdu gitmek, arabamız yoksa yar sizin gitmeniz çok zordur daha köylerine. Çalışma koşullarına da gelelim ve Onur belki sana anlatmak ister misin biraz yani psikolojik olarak nasıl etkileri oldu ve mesela işte Uğur şeyi söylüyor iki kişi çalışmak burada faydalıydı yani biraz da nöbetleşe çalışmak gibi bir şeydi. Ee, sen ne hissettin burada onun öyle bir e, durumu var belki çalışıyor olmak yani başka bir yerde de çalışıyor olmak sana iyi mi geldi nasıl geçti bu süreç senin için? Tabii ki birbirini tamamlayan bir süreç oluyor otomatikman yani şey yapıyorsun psikolojikman etkilendiğin bir süreç işte bir gidiyorsun ailenin birisiyle röportaj yapıyorsun aileye yani çocuğunun hayatını soruyorsun işte nasıl biriydi lise yıllarında ve anne ve babası ağlamaya başlıyor veya eşiyle görüşüyorsun ağlamaya başlıyor ve insanın acılarını tekrardan aslında bu toplumu aktarmak için bir şekilde o yaraya tekrardan tuz basıyoruz biz. Hı hı. E bu öyle bir ortamda ailelerin verdiği tepkiler, yani ara veriyorsun veya işte ya ben ya Uğur. O anda ya ben artık bugün çalışmayacağım, bırakıyorum yani çok kötü oldum dediği anda yani bir şekilde birbirini tamamlayan bir süreç yaşanmaya başlıyor. E tamam o zaman sen git şurada otobüse çay iç, biraz dinlen, kafanı dinle. Ben işte şu saatte randevu vermiştik, bu kişilere röportaj yapıp geleyim diyebiliyorsun. Böyle bir artısı oluyor çalışmanın. Evet ve yani birlikte çalışmanın gerçekten güzel olabileceği yerlerden biri de gibi gözüküyor. Bir şey aktarmak zaman. isterim. Bir işçiyle görüşmeye gittik. Ondan önce de mezarlığa uğramıştık. Ben işçiye mezarlığa uğradığımızı söyledim. Dedim çok da dedim aileler gelmemişti. Hani bayram bayramada var abi dedim. Sohbet ediyorduk mezarlık olduğum olmadığım heykel vesaire. Bir işçi bana şey dedi... Kimin mezarına gittiniz? Dedim orada İsmail Canban ailesi vardı mesela dedim. Ya ben onun üstüne 3 saat oturdum dedi. Yani cenazesinin üstünden bahsediyor. Anlattığı şeyler de genelde 13 Mayıs ve ailelerin yaşadığı şeyler olduğu için de zorlanıyorsunuz. Yani onları anlattırmak ayrı bir mesele. Evet. Biraz da bu konuyla alakalı biz bilgi almaya çalıştık psikolog arkadaşlarımızdan. Bu konuya nasıl yaklaşabiliriz? Ailelere ne sormalıyız ne sormamalıyız tarzında da onurla beraber hep aslında fikir alışverişinde bulunduk. Şu soruyu soralım mı? Şu soruyu sormayalım mı? Hmm. Hani dikkat edebileceğimiz bir nokta var mı? Çünkü bir soracağınız bir soru farklı yerlere gidebilir. Bu sefer de daha farklı şeylere de sebep olabilirsiniz. Hmm. Aslında istemeden. Bir yandan bizim için de çok çok öğretici bir süreç oldu. Evet. Bu travma meselesine nasıl yaklaşılmalı? Gazetecilik anlamında biz psikolog değiliz zaten. Böyle bir yetkinliğimiz de yok. Ama bizim için de bambaşka bir deneyimdi. Özellikle travma sahasında çalışmak anlamında önemli bir deneyim edindik. Evet. Bir taraftan da galiba dışarıda konuşurken de bir not düşmüştük. Yani yurtsuz net bizim biraz gazeteciliği öğrendiğimiz yer ama Soma... Aslında galiba onu biraz pişirdiğiniz yer gibi geliyor. Ee, kesinlikle. Ee, peki ne kadar sürdü bütün kitabı hazırlamak, yazmak? Yani 2014'ten beri nabzını tuttuğunuz bir şey var. Çok fazla söyleşi var. Çok fazla detaylı hı -hı. söyleşiler var. Hı -hı. İçinde gerçekten işte Osmanlı'nın tarihini tutmuş coğrafyacıdan işte ailelerin tanıklıklarını anlattıkları anlattıklarına kadar detaylı da hı -hı. söyleşiler hı -hı. var. Ne kadar sürdü bütün bunları yazmak, bütün bu çalışma? Editoryal süreci de katarsak 3 sene sürdü. Hı hı. Buna okumaları, son okumaları da katıyorum ben. 13 Mayıs'ta başlayan bir süreç. E, gidemediğimiz zamanları da oldu ama mutlaka çalışmalar yapıyorduk evde. Literatür tarıyorduk yoğun bir şekilde. internet literatürünü ve bu konuyla alakalı çıkmış bütün yayınları okuduk, araştırdık. Hepsini inceledik. E, katliamdan yaklaşık, hat, yanlış hatırlamıyorsam bu işe başlangıç tarihimiz bizim 2 Ekim. Yani Soma sağ çalışmasına direkt girdiğimiz yani Soma topraklarında girdiğimiz... Tarih 2 Ekim Trenle gittik hatta bileti duruyor geçen fark ettim hmm. 2014'ten beri çalışmaya evet, devam Evet Onur'la beraber başladığımız süreç. yürüttüğümüz süreç Beraber ikimizin 2 Ekim'de başlıyor Devam ediyor Şöyle bir metodoloji işledik Aslında biraz daha şans bizim yanımızda oldu ama Orada olmanın da önemini ben kesinlikle yatsımıyorum Ben bir gün e, gittiğimde Bir baktım ki bir işçinin elinde Liste vardı hmm. 301 kişi e, ölenlerin, 301 madencimizin isimleri Tesis edenlerin isimleri ve telefonları o listeyi aldıktan sonra zaten sağ çalışması çok kolaylaştı Onur'la benim için. Biz otururduk saatlerce işçi profil üzerinden konuşurduk. Mesela şeyden de faydalandık ana akım medyanın Haberleri. haberlerinden faydalandık. Ben şimdi faydalanmadık desem yalan uğram. Biz farklı bir düzlemde aslında meseleyi inceledik ve şey, e, analiz ettik, analiz etmeye çalıştık. Daha sonra biz aileleri Onur'la beraber teker teker arıyorduk. Mutlaka bir ön görüşme mümkünse yapmaya çalışıyorduk yani aileler sesimizi duysunlar, ikimizin de gözlerine baksınlar, bir çay içelim, bir kahve içelim. Bu aslında sadece bir, nasıl diyeyim? Bir mülakat sürecine de oturtmayalım resmi bir mülakat sürecine. Daha bir farklı bir tarzda hallerinin hatırlarını sorarak, ilk önce baş sağlığı dileyerek, onların dertlerini dinleyerek bu metot başladı. Daha sonra aslında bu e, sosyal bilimlerde olan onurla sosyal bilimlerde olan bir şey vardır ya araştırma kartopu yöntemi. Hı hı. Onurla beraber biriyle görüştüğümüz zaman o bizi başka birine yönlendirir. Referans usulü çalışmak zorundasınız. Soma, Soma gibi bir yerde. Da, evet, Soma'da. Yani ref, Soma'da referans usulü çalışmazsanız e, zorlanırsınız, yapamazsınız. Biz bunu çok sıkıntısını yaşadık Onurla beraber. Çünkü insanlar çekiniyor bazı dernekler var bazı yerleri kontrol altına almışlar ve o yerlere giremiyorsunuz. Mesela Savaştepe bunların en can yakıcı örneğidir. Savaştepe'den çok insan öldü biz ama Savaştepe'li sanırsam yanlış hatırlamıyorsam iki kişiyle görüşebildik. Bir dernek bizim oraya girişimizi engelledi. Buraya gelmeyin işte ailelerle görüşmeyin korkutuyorsunuz onları tarzında ki ailelerle daha görüşmeye başlamadan önce Böyle bir uyarı aldık. Bir şey istiyorsunuz. Mesela konuşmaya gidiyorsunuz dernekle. Şu çocuğumuza burs bulalım. İşte görüşmeleri yaparız. Tarzında bazı beklentilere gidiyor dernekler. Aileleri de çok yoğun yönlendiriyorlar. Özellikle savaş tep örneğinde. Soma'da da Sosyal Haklar Derneği açıldıktan sonra da ailelere iletişimimiz aslında bizim biraz daha kolaylandı. Onların da bu konuda... Hı. yardımları oldu bize. Yani onlar çünkü biraz daha günlük hayatın içine sirayet ettiler çalışmalarıyla. Hı -hı. Öyle gibi gözüküyor. Yani Hı -hı. zira biraz önce bahsettiğimiz Hı -hı. şey o kadar uzaktan iş yürütülemaz. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz de Onur'la beraber her zaman e, merkezinde olmaya çalıştık. işin ama bu sadece ile alakalı bir kınık var. Hı -hı. E, Balıkesir var. Kütahya var. E, nasıl diyeyim? Haker bile var işin içinde. Haker'den önemli bir madenci de var. Evet. Aslında çok Yoğun bir saha ve dağılmak zorunda kalıyoruz bazen. Onur başka bir yere gidiyordu. Ben başka bir yere gidiyordum. Aslında çalışmamızı da bu yönde yürüttük. Ee, hiç zorlanmadık. Şöyle diyeyim size Soma'da hiç zorlanmadık. Ailelerle iletişim kurma anlamında. Hmm. Hiç zorlanmadık. Bize kapılarını sonuna kadar açtılar. Dertlerini dinlediler. Dertlerini dinledik. Ee, onlara sorular sorduk. Çok da güzel ilişkilerimiz var Soma'da. Ve birer aile kazandık aslında. Onlar da bizi çok seviyorlar. Çok hepsiyle sık sık görüşüyoruz. Mahkeme süreçlerini de Onur'la beraber izledik. Hı hı. Hep ikimiz beraber takip ettik. Beraber mahkemede üzülüyoruz, seviniyoruz. Gittiğimiz zaman beraber çay, çorba içiyoruz mutlaka. İlişkilerimizi biraz da teminde değiştirmeye çalıştık. Sadece soru-cevap tarzında değil. Onlar da bize çok şey. Gösterdiler. Biz çok şey öğrendik aslında SOMA'da. İnsani seviyeye çekmek aslında. Evet. Peki mesela basın mensupları dedik. Ee, Onur sana soruyorum mesela işte hani gittiğimizde sahada işte eğer özel bir gün değilse basın mensupları ile karşılaşmıyorduk. Dediniz işte bir taraftan Soma nöbeti süresince ben de aynı şeye baktım mesela ya bir taraftan arkadaşlarımız diyorlar ki internet sitelerindeki çalışan editörler özellikle okunmuyor Soma, Soma haberleri artık yani bir taraf hi hikaye vermediysen insanlara okunmuyor filan kamuoyunun ilgisi gittikçe azalıyor kamuoyu tepkisi aşağıya çekiliyor sürekli dava e, haberi bir e, rutin ajans haberine dönüşüyor işte şu kadar tutuklu var. Falan en son skandalı saymazsak hakim değişikliğini heyetin değişikliğini saymazsak eğer bütün bu süreç gittikçe aşağıya çekildi nasıl değerlendiriyorsun örneğin Onur sen bu süreci yani hani hem sahada olmamasını yani bu neye sebep oluyor sence hani bir taraftan bir hafıza çalışması yürütüyor olmak. Ee, zor bir süreç aslında dalgaya karşı kürek çekmek gibi bu azalan kamuoyu ilgisine senin değerlendirmen nasıl bu kamuoyu tepkisi ilgisiyle ilgili? Bizde zaten şöyle bir şey görüyoruz hı. Ee, medyanın devletin politikasından bağımsız olarak hareket etmesi mümkün değil ya yani bu ülkede işte 12 mankara katliamından Suruç katliamına kadar baktığımızda devletin bir unutturma çabası var aslında gizleme yani işte Somodaki katliam olduğunda 301 sayısı verildiğinde insanlar yani Türkiye'de yaşayan 80 milyon insan direkt şunu sordu ya bu sayı 301'den fazladır herkes kahvehanelerde, evet. köşe başlarında otobüs duraklarında bunu konuşuyordu aslında devletin verdiği resmi rakamlara inanmayan bir toplum vardı evet. Ya yani bu sayı ne kadar doğru da olsa devletin bu unutma unutturma politikalarından kaynaklı olaraktan Toplumun bir şeyi var, yani tepkisi var aslında. Hı hı. Bir de medyayı nasıl kullanıyor devlet? Yani Sadece medya patronlarının elinde olmasıyla ilgili değil aslında. Bizim e, muhalif medya dediğimiz medya da Türkiye'de gündemi çok yoğun olmasından dolayı takip etmiyor. Yani gazetecilik hı. mesleğini biraz da yani sıcak haber peşinde koşmak olaraktan gördüğü için arkadaşlar belki de bunu şey yapmıyorlar. Hmm. Serbest gazeteci olmamız belki buradan dolayı bir avantaj gizeli medya kuruluşuna bağlı çalışsaydık evet. bu kadar sık takip edemeyecektik. Aynen. Çünkü onların para kazanma kaygıları var. Bir taraftan tabii bir haberi izlemek demek, bir dosya hazırlamak demek örneğin bir gazeteci için bir lüks demek bugünlerde. Yani hani hem tek bir dosyayı izlemeye devam edeceksin, hem işte o işi yazacaksın, ona konsantre olacaksın filan. O yüzden belki de eski araştırmacı gazetecilik dosyalarının ve haberlerinin olmamasının sebebi de bu olabilir gibi geliyor bana bir taraftan. Aynen, aynen. Tam da işte çizmelerimi çıkarayım mı örneğin bana biraz... Böyle bir kitapmış gibi geliyor yani bütün süreci ele alan aslında o yorumu da okuyucuya bırakan yani o temelini veren. Yani çünkü işte mesela tütüncü bir kentin nasıl bir madene mahkum edildiği ayrıntısını vurgulamak bir haberi yaparken önemlidir. Zira bir şeyin nedeninden bahsediyorsunuzdur sizce. Nasıl bir... ...katkısı var gazeteciliğe... ...yani size sormak belki bunu zor... ...ama ne hissediyorsunuz... ...son sorumuz olacak maalesef ama... ...böyle bir hafıza gazeteciliği yapıyor olmak... ...ne hissettiriyor size? Ee, Onur sen cevaplayabilirsin istersen... ...sonra evet. seninle devam edelim Uğur. Ya, hafıza gazeteciliği yapmak... ...aslında... Yani ...gerçekten toplumsal sorumluluğumuzu... ...yerine getirmemiz anlamında... ...gerçekten bize önemli bir rol biçiyor. Ya, ben bunun bir, ne kadar önemli bir rol olduğunu ne kadar ciddi bir iş yaptığımızı ben Buradaki vereceğimiz yanlış bilgiler, hatalı bilgiler, yani bir tarihi aslında yanlış yönlendirecek bilgiler. O yüzden yani bir toplumsal hafıza oluşturmanın gerekliliği, toplumsal ve vicdani sorumluluğumuz olduğu için biraz daha şeyle ilgili, yani sadece işte sıcak haberi yapalım, iki tane fotoğraf çekelim, üç soru soralım, gidelim veya insanların magazinel hayatlarına işte bu sadece Soma ile ilgili değil. Herhangi bir olayda ve bu kişinin üç tane çocuğu vardı, yeni nişanlanmıştı, yeni evlenmişti gibi acıları daha da değiştirecek, evet. yani acı üzerinden bir haber yapmaktansa bütün gerçekleri belgeleriyle ortaya koymak daha sadece geliyor bana. Hele ki yani çaresizliğin en yücellediğimiz olduğu bu ülkede, belge gazeteciliği yapmak, hafıza oluşturmak çok değerli. Evet e, bu soruyu ben ekip adına cevabı ekip adına verilmiş olarak kabul ettim ve uğra başka bir soru sorayım bu kez bu son sorumuz olsun devam edecek misiniz davayı izlemeye bundan sonrası için planınız nedir nasıl var mı bir plan aklınızda? E, şu anda gelişmeleri olabildiğince takip etmeye çalışıyoruz <gülüyor> Soma davası olsun Soma'da yaşanan süreç olsun davalar olsun tazminat davaları olsun bunu takip ediyoruz. Ee, şu anda kafamızda net yeni bir şey yok ama beraber çalışma konusunda ikimiz de hemfikiriz ee, yeni şeyler üretmek istiyoruz ee, süreçte aslında biraz dayatıyor ama biraz dinlenmek istiyoruz Her şey bu dağıtıyor. süreçten sonra bizim için çok zor oldu çünkü hazırlanması aşaması bizim için de ilk deneyimdi ve bizim ilk saat çalışmamızdı bizimde ilk kitabımız oldu bu hı hı. dinlenmek istiyoruz biraz ikimiz de ee, daha soğukkanlı değerlendirebilmek için meseleleri biraz zamanı var ama ikimiz için, ikimizde de o irade var. Özellikle beraber çalışma konusunda irade var. Zaten e, Yayın Evi'de bu konuda bir öneri verdi bize. İşte bu de devam etmeli çalışmaya dedi. Biz de zaten birbirimizden kopamıyoruz <gülüyor> çalışmalarda. Diyoruz hani şu abi abi bak şu olmuş. O da diyor Uğur, şu olmuş bak. Bir şey yapılabilir mi, yazılabilir mi diye. Hı hı. Birbirimizi tamamlayan aslında iki güzel arkadaş olduk. iki güzel dost olduk. Bizim için de çok öğretici bir süreçti aslında çok. Özel belki ama evet. çok kavga ettiğimiz oldu. Böyle birbirimize trip attığımız şeyler oldu ee, Bir yandan da böyle şeylerle de Kendimizi keşfe gittik aslında oraya Ben bu cümleyi kurabilirim hı hı. Yeniden kendinizi kişiliğinizi Arkadaşlarınızı dostluğunuzu Ve kendi içsel psikolojik meselelerinizi bile O da karşı karşıya çıkabiliyor Yeni şeylerle tanışabiliyorsunuz ee, Bu süreç bizi aslında çok heyecanlandırdı Yeni çalışmalar için de çok heyecanlandırıyor Bir içsel yolculuğa da e, Neden olması Ben hı. beklemiyordum mesela böyle içsel şeylerle karşılaşacağımızı Onurla beraber ikimizin çok çok başka oldu bizim için. Çok keyifliydi Somada çalışmak. Ee, üzücüydü, evet. Zordu. Bizi çok travmatize etti. Zorlandık maddi, manevi. Çok zorlandık. Ama yine olsun niye çalışırız? Evet. Umarım böyle bir şey olmaz. Ama sağ çalışması anlamında söylüyorum bunu. Bize Allah. böyle yeni sağ çalışmalarında bulunmak isteriz ama ilk önce dinlenmek istiyoruz. Eklemek istediğim bir şey olur mu senin de onu? Dinlenmek istiyorum dedi biraz Uğur. <gülüyor> ya ben orada, burada. Biraz ayrı şey aslında yani ben, ülkemizdeki yaşanan koşullar pek bilmemize izin vermiyor aslında. Öyle öyle. Yani hep bir şeyin peşinde koşuyoruz maalesef. Yani bugün işte tutuklu gazeteciler meselesinden tutun da KHK'larla hiçbir gerekçi gösterilmeden atılan akademisyenlere kadar, barış akademisyenlerine kadar. Yani hep bir mücadele aslında bizi içine çekiyor. Öyle. Yani görmezden gelemiyoruz maalesef. Evet çalışmaya devam ama Aynen, umutlandıran çalıştım. şeyler de var tam da burada bence. Yani böyle bir hafıza çalışması yapmak hiç kolay değil. Hele şöyle bir zamanda bir e, üç yılın sürecini şimdiden tutmak, bu hikayelerin peşinde koşmak, o ailelerle birlikte olmak hiç kolay değil bana kalırsa. O yüzden çok da kıymetli bir iş e, diye düşünüyorum ki üç yıl sonra çıkan ilk kitap bu katliamdan sonra düşündüğümüz zaman İsmail Saymaz'ın fıtratında... Geçiyor bir Soma dosyası var bildiğim kadarıyla ilk kitap değil mi? İyi, i̇ki üç tane daha çıktı ama daha çok e, insanların duygu ve hikayelerini evet. anlatan bir, bir de bir, mesela çok bilinmez Somalı bir e, şair. Aliye Yıldırım. E, yok Somalı e, şeyde termik sanata çalışsam bir tane işçi vardı o ailelerle görüştü neler yaşandığına dair hmm. o kendini derlemesi vardı onun. Ama tabii böyle bir araştırmak tabii. Soya geldin mi onu o zaman dinleyicilerimiz için ben kaçırmışım oyunu hiç hiçbir. İsmini şu an anons Evet belki. Mehmet Metin Baş olması lazım şimdi hatırladım. Mehmet Metin Baş. Evet, böyle bir, öyle bir çalışması oldu bu konuyla alakalı. Onu analım burada. Evet anmış olalım. Benim haberim yok gerçekten. O da çok kıymetli bir işmiş. Ama dinleyicilerimize en azından ulaştırmış olduk böyle bir şeyi. Çok teşekkür ederiz Biz katıldığınız teşekkür ederiz. için. Biz teşekkür ederiz. Ee, emeklerinize sağlık diyelim. Çizmelerimi çıkarayım mı isimli kitabı konuştuk bugün. Ayrıntı yayınlarının yakın tarih serisinden çıktı. Soma 13 Mayıs 2014'ten. Ee, bu yana devam eden e, başka bir macera o ölümlerin üzerine Türkiye'nin e, gelişmesi ya da gelişmemesi üzerine izlediklerimiz var bir de burada. Uğur e, Şahin Umman ve Onur Yıldırım anlattı. Diğer ay burada olmayı planlıyoruz tekrar. Şimdilik hoşçakalın.